Kim nefsinin açgözlülüğünden, hırsından ve cimriliğinden korunursa, işte onlar, kurtuluşa erip, umduğuna nail olanlardır. 64- Tegâbün 16 Kim Allah'tan korkarsa, yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışırsa, her işinde ona bir çıkış imkânı sağlar,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 Çünkü İsrail oğullarının içine düştükleri ilk fitne, Kadınlar yüzündendir. Hadis 71 İbni Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, Bildirildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle dua ederdi. Allah'ım, Senden hidayet, Takva,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 Ebu Bekir Es-Sıddîk. Allah ondan razı olsun. Abdullah İbni Osman, İbni Amir, İbni Ömer, İbni Kağb, İbni Sa'd, İbni Teim İbni Mürre, İbni Kağb, İbni Lüey, İbni Galip El-Kureyşi Et-Teymî'den. Allah onlardan razı olsun. Rivayete göre, kendisi...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 sallallahu aleyhi ve sellem de, belki de sen onun yüzünden iş buluyor ve rızıklandırılıyorsun, buyurdular. Bölüm 8 Allah'ın çizdiği doğru yolda olmak. O halde sen ve beraberinde tövbe edenler, olunduğunuz şekilde doğru yolu tutun. Sizden hiçbiriniz büyüklenip,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 Allah'a sığınıyordu. Sonra rükû'a gitti. Sübhâne Rabbiyel-Azîm, Yüce Rabbimi tüm noksanlardan tenzih ederim, demeye başladı. Rükû'da duruşu aşağı-yukarı, ayakta durduğu kadar uzun oldu. Sonra, Semiyallâhu limen hamideh, Rabbenâ lekel hamd,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 Aşağı yukarı, ayakta durması kadar uzattı. Hadis 103 İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gece, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında, Nâfile namaz kılmıştım. Ayakta o kadar uzun durdu ki, az kalsın kötü bir şey yapacaktım.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 ve ameli. Bunlardan, ailesi ve malı, geri döner. Ameli ise, ölüyle baş başa kalır. Hadis 105 İbni Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Cennet size, Ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir. Hadis 106. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi Ehli Suffe'den olan Ebu Firas Rabia İbn Kab el Eslemi Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber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 İstediğim cennettir. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki, cennetin kokusunu Uhud'da buluyorum, dedi. Sa'd, olayı anlatırken, ben onun yaptığını yapamadım, ey Allah'ın Rasûlü, dedi. Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle devam etti. Amcamı, şehit edilmiş olarak bulduk. Vücudunda,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 Bunun üzerine Hazret Ömer, ben de bu sureden senin verdiğin anlamdan başka bir anlam bilmiyorum. dedi. Hadis 114. Ahişe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Allah'ın yardımı erişip fetih gerçekleşince ayeti indikten sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kıldığı her namazın rükû ve secdelerinde, Ey Rabbimiz! Seni tüm noksanlardan tenzih eder, Sana hamd ederim, beni bağışla, derdi. Yine buhari ve müslimin Aişe'den, Allah ondan razı olsun, Bir rivayeti şöyledir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem,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 ''Bunlar nedir?'' dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, ''Ümmetim ve benim için bir işaret, tespit ve tayin edilmiştir. Onu gördüğüm zaman, bu kelimeleri söylemem emredilmiştir. Bu da Nasr suresidir.'' buyurdu. Yine, müslimin değişik bir ribayetinde şöyle geçer.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 abdesti tam ve mükemmel almak, mescidlere gidişte adımları çoğaltmak, namazdan sonra ikinci bir namazı beklemek. İşte bağlanmanız gereken, rabet etmeniz gereken şeyler bunlardır. Hadis 132 Ebu Musa el-Eş'ari'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre,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 Evet, ey Allah'ın Resûlü! Buna niyet ettik, dediler. Bunun üzerine Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Selime oğulları! Yerinizde kalın ki, adımlarınızın fazlalığından sevap yazılsın. Yerinizde kalın ki, adımlarınızın fazlalığından fazla sevap yazılsın. Müslüm'ün değişik rivayetinde,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 bir merkep satın alsan da, Karanlık ve aşırı sıcakta binsen, Olmaz mı? O da şöyle cevap verdi. Evimin, Mescidin yanında olmasını arzu etmem. Çünkü ben, Mescide gidişimde, Ve aileme geri gelişlerimde, Adımlarıma sevabın yazılmasını istiyorum. Bunun üzerine Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem de, O kimseye,